Ve gökyüzüne ve onu bina edene, ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene, ve insana ve onu imtizanla yaratana. Ey kardeş, eğer hikmet-i alemin kılsımını ve kılgat-ı insanın muammasını ve hakikat-ı salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen, nefsimle beraber şu temsili hikayeciye bak. Bir zaman bir sultan varmış, servetçi onun pek çok hazineleri vardı. ...hem o hazinelerde her çeşit cevahir, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Hem gizli pek acayip defineleri varmış. Hem kemalatça sanayi garibede pek çok mahareti varmış. Hem hesapsız fünun acibeye aciveye marifeti ihatası varmış. Hem nihayetsiz ulûm-u bedîâya ilûm-u varmış. Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca... O sultan-ı zişan dahi istedi ki bir meşher açsın, içimde sergiler desin, Tanâsın anzarında saltanatının hizmetini, Hem servetinin şaşasını, Hem kendi sanatının harikalarını, Hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin, Ta cemal ve kemal-i manevisini iki vecihle müşahede etsin, Bir veci bizzat nazarı dekaik aşinasıyla görsün, Diğeri gayrın nazarıyla baksın, bu hikmete binaen cesim ve geniş ve muhteşem bir kasrı yapmaya başladı. Şahane bir surette dairelere, menzillere taksim ederek, hazinelerinin türlü türlü mürassaatıyla süslendirip, kendi sanatının en latif, en güzel eserleriyle ziynetlendirip, fünuni hikmetinin en incelikleriyle tanzim edip düzelterek ve ulumunun asar-ı donatarak tekmil ettikten sonra, her bir taam ve nimetlerinin bütün çeşitlerinden en lezizlerini cami sofralar o sarayda kurdu. Her bir taifeye layık bir sofra tayin etti. Öyle sıfavetkarane, salakperverane bir ziyafete amme ihzar etti ki dünya her bir sofra yüz sanayi latifenin eserleriyle vücut bulmuş gibi kıymetli hadsiz nimetleri serdi. Sonra aktar memleketindeki ahali ve raiyetini seyre ve tenezzühe ve ziyafete davet etti. Sonra bir yaver ekremine aleyhissalatü vesselam sarayın hikmetlerini ve müştemilatının manalarını bildirerek onu üstad ve tarif edici tayin etti. Ta ki sarayın saniğini sarayın ile ahaliye tarif etsin ve sarayın nakışlarının rumuzlarını bildirip İçindeki sanatlarını işaretlerini öğretip derunundaki manzum murassalar ve mevzum nukuş nedir? Ve nevecihle saray sahibinin kemalatına ve hünerlerine delalet ettiklerini o saraya girenlere tarif etsin. Ve girmenin adabını ve seyrin merasimini bildirip o görünmeyen sultana karşı marziyatı dairesinde teşrifat merasimini tarif etsin. İşte o muarif ustadın her bir dairede birer avanesi bulunuyor. Kendisi en büyük dairede, şahitleri içinde durmuş bütün seyircilere şöyle bir tebliğatta bulunuyor. Diyor ki, ''Ey ahali, şu Kasım Meliki olan seyidimiz bu şeylerin izharıyla ve bu sarayı yapmasıyla kendini size tanıttırmak istiyor. Siz dahi onu tanıyınız ve güzelce tanımaya çalışınız. Hem şu tezrinatla kendini size sevdirmek istiyor.'' Siz dahi onun sanatını takdir ve işlerini istihsan ile kendinizi ona sevdiriniz. Hem bu gördüğünüz ihsanat ile size muhabbetini gösteriyor. Siz dahi itaat ile ona muhabbet ediniz. Hem şu görünen inan ve ikramlarla size şefkatini ve merhametini gösteriyor. Siz dahi şükür ile ona hürmet ediniz. Hem şu kemalatının asarıyla manevi cemalini size göstermek istiyor. Siz dahi onu görmeye ve teveccühünü kazanmaya iştiyatınızı gösteriniz. Hem bütün şu gördüğünüz masnuat ve yarat üstünde birer mahsus sikke, birer hususi hatem, birer taklit edilmez sonra koymakla her şey kendisine has olduğunu ve kendi eseri deste olduğunu ve kendisi tek ve yekta, istiklal ve infiraz sahibi olduğunu size göstermek istiyor. Siz dahi onu tek ve yekta ''Ve misilsiz, nazirsiz, bihemta tanıyınız ve kabul ediniz.'' Daha bunun gibi ona ve o makama münasip sözleri seyircilere söyledi. Sonra giren ahali iki güruha ayrıldılar. Birinci güruhu kendini tanımış ve aklı başında ve kalbi yerinde oldukları için o sarayın içindeki acayiplere baktıkları zaman dediler. Bunda büyük bir iş var. Hem anladılar ki beyhude değil, adi bir oyuncak değil, onun için merak ettiler, acaba mı nedir, içinde ne var deyip düşünürken birden o muardif üstadın ve vesselam beyan ettiği nutkunu işittiler. Anladılar ki bütün esrarın anahtarları ondadır. Ona müteveccihen gittiler ve dediler, Esselamu aleyke ya eyyühe'l üstad, Hakkan şöyle bir muhteşem sarayım, senin gibi sadı ve müdakkit bir muarifi lazımdır. Seyyidimiz sana ne bildirmişse lütfen bize bildiriniz. Üstad ise evvel zikri geçen lütufları onlara dedi. Bunlar güzelce dinlediler, iyice kabul edip tam istifade ettiler. Padişahın marziyatı dairesinde amel ettiler. Onların şu edetli muamele ve vaziyetleri o padişahın hoşuna gittiğinden onları has ve yüksek ve tavsif edilmez diğer bir saraya davet etti, ihsan etti. Hem öyle bir cevvad-ı melike ve öyle muti ahaliye şayeste ve öyle edepli misafirlere münasip ve öyle yüksek bir tasla şayan bir surette ikram etti. Daimi onları saadetlendirdi. İkinci güruh ise akılları bozulmuş, kalpleri sönmüş olduklarından saraya girdikleri vakit nefislerine mağlup olup lezzetli taamlardan başka hiçbir şeye iltifak etmediler. Bütün o mehasımdan gözlerini kapadılar. Ve o üstadın aleyhissalatü vesselam irşadatından ve şahkütlerinin ikazatından kulaklarını tıkadılar. Hayvan gibi yere uykuya daldılar. İçilmeyen fakat bazı şeyler için ihzar edilen iksirlerden iniştiler. Sarhoş olup öyle bağırdılar, karıştırdılar. Seyirci misafirleri çok rahatsız ettiler. Sani zişanın düsturlarına karşı edepsizlikte bulundular. Saray sahibinin askerleri de onlara tutup öyle edepsizlere layık bir hapse attılar. Ey benimle bu hikayeyi dinleyen arkadaş! Elbette anladın ki o hakim ezişen bu kaslı şu meskur maksatlar için günah etmiştir. Şu maksatların husuru ise iki şeye mütevattıftır. Birisi şu gördüğümüz ve nutkunu işittiğimiz üstadın aleyhissalatü vesselam vücududur. Çünkü o bulunmazsa bütün maksatlar beyhuda olur. Çünkü anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. İkincisi, ahali o üstadın aleyhissalatü vesselam sözünü kabul edip dinlemesidir. Demek vücudu üstad aleyhissalatü vesselam vücudu kasrın da'isidir. Ve ahalinin istima'ı kasrın vekasına sebeptir. Öyleyse denilebilir ki şu üstad aleyhissalatü vesselam olmasaydı o meliki zişan şu kasrı bina etmezdi. Hem yine denilebilir ki o üstadın aleyhissalatü vesselam talimatını ahali dinlemedikleri vakit Elbette o kasır tebdil ve tahmin edilecek. En iyi arkadaş, hikaye burada bitti. Eğer şu temsilin sırrını anladınsa bak, hakikatın yüzünü de gör. İşte o saray şu alemdir ki, tavanı tebessüm eden yıldızlarla tembir edilmiş gökyüzüdür. Tabanı ise çaktan galiba, gur çiçeklerle süslendirilmiş yeryüzüdür. O melik ise ezel ebes sultanı olan bir zat-ı mukaddestir ki, Yedi kat semavat ve arzı ve içlerinde olan her şey kendilerine mahsus bir insanlarla o zatı takdis edip tesbih ediyorlar. Hem öyle bir melik, meliki kadir ki semavat ve arzı altı günde yaratarak arş-ı rububiyetinde durup gece ve gündüzü siyah ve beyaz iki hat gibi birbiri arkası sıra döndürüp kainat sayfasında ayatını yazan ve güneş, ay, yıldızlar emrinemsekar, zih haşmet ve zih kudret sahibidir. O sarayın menzilleri ise şu 18 bin alemdir ki her birisi kendine layık bir tarzla tezin ve tanzim edilmiştir. İşte o sarayda gördüğün sanayi garibe ise şu alemde görünen kudreti ilahiyenin mucizeleridir. Ve o sarayda gördüğün taanlar ise şu alemde hele yaz mevsiminde hele barla bahçelerinde rahmet ilahiyenin semerat harikalarını işarettir. Ve oradaki ocak ve matmak ise burada kalbinde ateş olan arz ve sıfı arzdır. Ve orada temsilde gördüğün gizli definelerin cevherleri ise şu hakikatta esma-i kutsiye-i ilahiyenin cillelerinin Ve temsilde gördüğümüz nakışlar ve ona nakışların remizleri ise şu alemi süslendiren muntazam masluat mev ve mevzun nukuşu kalem kudrettir ki kadir Celal'in Zülcelal'in esnasına delalet ederler ve o üstad ise Seyyidimiz Muhammed ve Vesselam'dır. Avanesi ise Enbiya aleyhissalamdır Ve şakitleri ise Evliya ve Asliya'dır. O saraydaki hakimin hizmetkarları ise şu alemde Melaike Aleyhisselam'a işarettir. Temsilde seyir ve ziyafete davet edilen misafirler ise şu dünya misafirhanesinde cin ve iz ve insanın hizmetkarları olan hayvanlara işarettir. Ve o iki fırta ise burada birisi ehli imandır ki Kitabı ı kainatın, ayatının müfessiri olan kuran hakimi Hakim'in Diğer bir ise ehli küfür ve tuğyandır ki nefis ve şeytana tabi olun yalnız hayat dünyeviyeyi tanıyan hayvan gibi belki daha aşağı sağır dinsiz bir ruhudur. Birinci kafile olan süeda ve evrar ise zülcenahayn olan üstadı dinlediler. O üstad hem abdur, ubudiyet noktasında Rabbini tasvir ve tarif eder ki Cenab-ı Hakk'ın dergahında ümmetinin elçisi hükmündedir. Hem Resul'dur. Risalet noktasında Rabbinin ahkamını Kur an vasıtasıyla cin ve tebliğ eder. Şu bahtiyar cemaat, o Resulü dinleyip Kur'an'a kulak verdiler. Kendilerini en i ibadatın fiilistesi olan namaz ile birçok makamat-ı içinde çok natif vazifelerle telebbüs etmiş gördüler. Evet, namazın mütenevli esker ve harekatıyla işaret ettiği vezayeti, makamatı müfassalan gördüler. Şöyle ki, evlenen, asara bakıp, Gaybani Muamale suretinde Satanat rububiyetin mehasenine tamaşa dair makamında kendilerini gördüklerinden tekbir ve tesbih vazifesini eda edip Allahu ekber dediler. Saniyen esma-i kusyeyi ilahiyenin cilveleri olan bedaiine ve parlak eserlerine delallat makamında görünmekle Subhanallah ve diyerek takdis ve tahmid vazifesini ifa ettiler sen, rahmet-i ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetlerini zahir ve batın duygularla tadıp anlamak makamında şükür ve sena vazifesini edaya başladılar. Rabian, esma-i ilahiyenin detinelerindeki cevherleri manevi cihazat mizanlarıyla tartıp bilmek makamında fensih ve medih vazifesine başladılar. sen, mistarı kader üstünde kalem kudretiyle yazılan mektubat-ı Rabbaniye'yi makamında tefekkür ve istihsan vazifesine başladılar. sen eşyanın yaratılışında ve masnuatın sanatındaki lafif incelik ve nazenin güzellikleri temaşa ile tenzih makamında Fatur-ı Zülcelal, Saniye Zülcemallerine muhabbet ve iştiyak vazifesine girdiler. Demek kâinata ve âsâra bakıp, gâibane muâmele-i ubudiyetle, müskûr makamatta, müskûr vezâife eda ettikten sonra, sâni hakimin hakîmin dahi muâmelesine ve efâline bakmak derecesine çıktılar ki, hazırâne bir muamele suretinde, evvela Halık-ı kendi sanatının mucizeleriyle, kendini zil şuura tanıttırmasına karşı hayret içinde bir marifet ile mukabele ederek, ''Sübhâneke mâ arafnâ tehakk-ı dediler. ''Senin tarif edicilerin, bütün maslûatındaki mucizelerindir.'' Sonra o Rahmanun kendi rahmetinin güzel meyveleriyle, kendini sevdirmesine karşı muhabbet ve aşk ile mukabele edip ''İyyâke nâbudu ve iyyâke nâstâîn'' dediler. Sonra o münim hakikinin Tatlı nimetleriyle perahum ve şefkatini göstermesine karşı şükür ve hamd ile mukabele ettiler dediler. Subhaneke ve bihamdik senin hak şükrünü nasıl eda edebiliriz? Sen öyle şükre layık bir meşgursun ki bütün kainata serilmiş bütün ihsanatın açık lisan halleri şükür ve senanızı okuyorlar. Hem alem karşısında dizilmiş ve zeminin yüzüne serpilmiş bütün nimetlerin ilanatıyla hamd ve medhenizi bildiriyorlar. Hem rahmet ve nimetin manzun meyveleri ve mevzun yemişleri senin cud ve keremine şehadet etmekle senin şükrünü enzar mahlukat önünde ifa ederler. Sonra şu kainatın yüzlerinde değişen mevcudat aynalarında cemal ve celal ve kemal ve kibriyasının izharına karşı Allahu Ekber deyip tazim içinde bir acz ile rükûa gidip mahriyet içinde bir muhabbet ve hayretle secde edip mukabele ettiler. Sonra o ganiy-i mutlakın servetinin çokluğunu ve rahmetinin genişliğini göstermesine karşı fakr ve hacetlerini izhar edip dua edip, istemekle mukabele edip ''İyyâken esraîn'' dediler. Sonra o Saniy-i Zülcelal'in kendi sanatının latiflerini harikalarını, antikalarını sergilerle teşhirgâh-ı enamda neşrime karşı maşallah deyip takdir ederek, ne güzel yapılmış deyip istihsan ederek, Allah deyip müşahede etmek, amenna deyip şahadet etmek, geliniz, bakınız hayran olarak hayyâlel felah deyip herkesi şahit tutmakla mukabele ettiler. Hem o sultan-ı ve evet kainatın aktarında kendi rububiyetinin saltanatını, İlanına ve vahdaniyetinin izharına karşı tevhid ve tasdik edip semiyana ve Atana diyerek itaat ve intiyad ile mukabele ettiler. Sonra o Rabbul Aleminin ünuhiyetinin izharına karşı zaaf içinde acizlerini, ihtiyaç içinde fakırlarını ilandan ibaret olan ubudiyet ile ve ubudiyetin hülasası olan namaz ile mukabele ettiler. Daha bunlar gibi guna gun ubuliyet vazifeleriyle şu dar-ı dünya denilen miscid-i kebirinde farize ömürlerini ve vazifeyi hayatlarını eda edip ahsen-i takmin suretini aldılar. Bütün mahlukat üstünde bir mertebeye çıktılar ki, yümlü iman ile, emni emanet ile mücehlez, emin bir halife-i arz oldular. Ve şu meydan-ı tecrübe ve şu destah-ı imtihandan sonra... Onların Rabbi Kerimi, onları imanlarına mükafat olarak, saadet ebediyeye ve İslamiyetlerine ücret olarak Davut Selam'a davet ederek öyle bir ikram etti. Ve eder ki hiç göz görmemiş ve kulak eşitmemiş ve kalbi beşere hutur etmemiş derecede parlak bir tarzda rahmetine mazhar etti. Ve onlara ebediyet ve beka verdi.'' Çünkü ebedi ve sermedi olan bir cemalin seyirci müstakı ve ainedar aşıkı elbette baki kalıp ebede gidecektir. İşte Kur'an şakirtlerinin akıbetleri böyledir. Cenab-ı Hak bizleri onlardan eylesin. Amin. Ama tüccar ve eşrar olan diğer ruh ise Hadd-i ile şu alem sarayına girdikleri vakit bütün muhtaniyetin delillerine karşı küfür ile mukabele edip ve bütün nimetlere karşı küfran ile mukabele ederek, ve bütün mevcudatı ve kafirane bir itham ile tahkir ettiler, ve bütün esma-i tecelliyatına karşı redd ve intihar ile mukabele ettiklerinden, az bir vakitte nihayetsiz bir cinayet işlediler, nihayetsiz bir azaba müstahak oldular. Evet insana sermaye ömür ve cihazat insaniye meskur ve zaif için verilmiştir. Ey sersem nefsim ve tür heves arkadaşım, Aya zannediyor musunuz ki vazife-i hayatınız yalnız terbiye-i medeniyye ile güzelce i nefis etmek ayıp olmasın? Batın ve ferjin hizmetine mi hasırdır. Yahut zannediyor musunuz ki hayatınızın makinasında derc edilen şu nazik taif ve maneviyat ve şu hassas aza ve alat ve şu muntazam cevarih ve cihazat ve şu mütecissiz havas ve hissiyatın gayi yeganesi... Şu hayat-ı faniyede nefs-i hevesat tatmini için istimaline mi münhasırdır? Haşa ve kella. Belki vücudunuzda şunların yaratılması ve fatıratınızda bunların gaye ithali iki esastır. Biri, Cenab-ı hakikinin bütün nimetlerinin her bir çeşitlerini size ihsas ettirip şükrettirmekten ibarettir. Siz de hissedip şükür ve ibadetini etmelisiniz. İkincisi, alemi tecelli eden esma-i kutsiye -i ilahiyenin bütün tecelliyatının aksamını birer birer size o cihazat vasıtasıyla bildirip tattırmaktır. Siz dahi tatmakla tanıyarak iman getirmelisiniz. İşte bu iki esas üzerine kemalat-ı insaniye meşhune mağbulur. Bununla insan, insan mı olur? İnsaniyetin cihazatı hayvan gibi hayat dünyeviyeyi kazanmak için verilmemiş olduğuna şu temsil sırrıyla bak. Mesela bir zat bir hizmetçisine 20 altın verdi. Ta mahsus bir kumaştan kendisine bir kat libas alsın. O hizmetçi gitti, o kumaşın alasından mükemmel bir libas aldı, giydi. Sonra gördü ki o zat diğer bir hizmetkarına bin altın verip bir kağıt içinde bazı şeyler yazılı olarak onun cebine koydu. Ticarete gönderdi. Şimdi her aklı başında olan bilir ki o sermaye bir kat libas almak için değil. Çünkü evvelki hizmetkar 20 altınla en ala kumaştan bir kat libas almış olduğundan elbette bu 1000 altın bir kat libasa sarf edilmez. Şayet bu ikinci hizmetkar cebine konulan kağıdı okumayıp belki evvelki hizmetçiye bakıp bütün parayı bir dükkancıya bir kat libas için verip hem okumaşın en çürüğünden ve arkadaşının libasından 50 derece aşağı bir libas alsa, elbette o hadim, nihayet derecede ahmaklık etmiş olacağı için şiddetle tazip ve hiddetle tedip edilecektir. Ey nefsim ve ey arkadaşım, aklınızı başınıza toplayınız. Sermaye ömür ve istidad hayatınızı hayvan gibi, belki hayvandan çok aşağı bir derecede şu hayat-ı faniye, ve lezzet maddiyeye sarf etmeyiniz. Yoksa sermayece en âlâ hayvandan elli derece yüksek olduğunuz halde en ednasından elli derece aşağı düşersiniz. Ey gafil nefsim! Senin hayatının gayesini ve hayatının mahiyetini hem hayatının suretini hem hayatının sır hakikatini hem hayatının kemal saadetini bir derece anlamak istersen bak! Senin hayatının gayelerinin icmali dokuz emirdir. Birincisi şudur ki senin vücudunda konulan duygular terazileriyle rahmet ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetleri tartmaktır ve külli şükretmektir. İkincisi senin fıtratında vaaz gelen cihazatın anahtarlarıyla esma-i kutsiye -i ilahiyenin gizli definelerini açmaktır. Zat-ı o esma ile tanımaktır. Üçüncüsü hüsru teşhirgâhı dünyada, mahlukat nazarında Esma-ı sana taktıkları garip sanatlarını ve latif tilbelerini bilerek hayatını teşhir ve izhar etmektir. Dördüncüsü Lisan-ı Han ve Kalinle dergah rububiyetine ubudiyetini ilan etmektir. Beşincisi, nasıl bir asker Tadışahından aldığı türlü türlü nişanları resmi vakitlerde takıp Tadışahın nazarında görünmekle onun iltifatat asarını gösterdiği gibi sen dahi Esma-ı İlahiyenin cilvelerinin sana verdikleri letaif-i insaniye mürassatıyla bilerek süslenip o şahidi ezelinin nazarı şuhud ve işhadına görünmektir. Altıncısı, zebil hayat olanların tezahürat hayatı yedenilen denilen haliklerine tahiyyatları ve rumuzat hayatı ye sanilerine sânilerine tesbihatları ve semerat ve gayat ı hayatı yeniden ye Vahibul Hayata arz ubudiyetlerini bilerek müşahede etmek, tefekkürle görüp şahadetle göstermektir. İkincisi, senin hayatına verilen cüz'i ilim ve kudret ve irade gibi sıfat ve hallerinden küçük numunelerini vahid kıyası ittihazı ile Salikü'l Celal'in sıfat-ı mutlakansını ve şü'uunu mukaddesesini o ölçülerle bilmektir. Mesela sen cüz'i iktidarın ve cüz'i ilmin ve cüz'i iradenle bu haneyi muntazam yaptığından şu kasra alemin senin halenden büyüklüğü derecesinde şu alemin ustasını o nisbette kadir, alim, hakim, müdebbir bilmek lazımdır. Sekizincisi, şu alemdeki mevcudatın her biri kendine mahsus bir dille Halika'nın vahdaniyetine ve sani'nin rububiyetine dair manevi sözlerini fehmetmektir. Dokuzuncusu, aciz ve zaafın, fakr ve ihtiyacın ölçüsüyle kudreti i ilahiyye ve zınay-ı derecat tecelliyatını anlamaktır. Nasıl ki açlığın dereceleri nispetinde ve ihtiyacın elma'ın miktarınca taamın lezzeti ve derecatı ve çeşitleri anlaşılır. Onun gibi, sen de nihayetsiz azzin ve fakrınla nihayetsiz kudret ve zınay ilahiyenin derecatını fahmetmelisin. İşte, senin hayatının gayeleri, icmalen bunlar gibi emirlerdir. Şimdi kendi hayatının mahiyetine bak ki, o mahiyetinin icmali şudur. Esma-i İlahiye'ye ait garaidin fiil listesi, hem şu ve sıfat-ı ilahiyenin bir mikyası, hem kainattaki alemlerin bir mizanı, hem bu alem-i kebirin bir listesi, hem şu kainatın bir haritası, hem şu kitab-ı ekberin bir fezlekesi, hem kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi, hem mevcudata sertilen ve evkata takılan kemalatının bir ahseni takvimidir. İşte mahiyet hayatın bunlar gibi emirlerdir. Şimdi senin hayatının sureti ve tarzı vazifesi şudur ki, hayatın bir kelime-i mektubedir. kalem kudretle yazılmış hikmet-i bir sözdür. Görünüp ve işitilip esma-i delalet eder. İşte hayatının sureti bu gibi emirlerdir. Şimdi hayatının sırr hakikati hakikatı şudur ki... ...tecelli-i zilli cilve aynalıktır. Yani bütün aleme tecelli eden esmanın nokta-i miharakiyyesi bir camiyetle... ...zatı ahad-i aynalıktır. Şimdi hayatının saadet içindeki kemali ise... ...senin hayatının aynasında temessül eden... Şems-i ezelinin envarını hissedip sevmektir. Zişur olarak ona şerf göstermektir. Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. Kalbin göz bebeğinde beyinde ı nurunu yerleştirmektir. İşte bu sırdandır ki, seni âlâ-yı illiğine çıkaran bir hadis-i kutsinin meal şerifi olan menne derse ma zemin ez aceb kümcem bir kalbi müminin ben göklere ve yere sığmam fakat mümin kulumun kalbine sarım denilmiştir. İşte ey nefsim, hayatın böyle ulvi gayata müteveccih oldu ve şöyle kıymetli hazineleri cami olduğu halde hiç akıl ve insafa layık mıdır ki? Hiç ender, hiç olan muhakkat huzur zat nefsaniyeye, geçici lezaiz-i dünyeviyeye sarf edip edersin. Eğer zayi etmemek istersen,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 ve kameri burcumlu bölge ve ana alihi ve ashabı nucumul hidaye ve allah ve erhamel mu'minin ve al-mü'minat. amin amin amin Allah'ım. risalet semasının güneşi ve nübüvvet burcunun ayna. hidayet yıldızları olan al ashabına salat ve selam et bize ve erkek kadın bütün müminlere rahmet et amin amin